Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. İbrahim o halde ey rasuller, Allah'ın elçileri, başka ne göreviniz var?" dedi. Onlar dediler ki: "Doğrusu biz Suçlu bir kavme, lût kavmine onları helak etmek üzere gönderildik. Üzerlerine çamurdan iyice sertleşip kas katı kesilmiş taşlar yağdırmaya geldik. Ki bu taşlar, müsrifler, dünya menfaati uğruna hayatını israf edenler için Rabbinin katında kime isabet edeceği işaretlenmiş taşlardır. Nihayet biz elçilerimizi Lut'un kavmine gönderdik ve orada bulunan müminleri helaktan kurtarmak için o şehirden çıkardık. Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkının dışında başka kimseyi bulamadık. Ve orada elem verici iç yakan azaptan korkanlar için bir ayet, İşaret ve delil bıraktık. Anlamak isteyenler için Musa'nın kıssasında da ibretler vardır. Hani biz onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Ama Firavun kibirlenerek yanında bulunanlarla birlikte apaçık ayetlerimizden yüz çevirdi ve Musa için o ya bir sihirbazdır ya da bir mecnundur dedi. Bunun üzerine biz de onu ve ordusunu yakaladık ve onları denize attık. O ise bu sırada pişman olmuş, kendini kınayıp duruyordu. Aad kavminde de ibretler vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kurutan o kısır rüzgarı göndermiştik. O, Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, dünyada belli bir süreye kadar faydalanın denilmişti. Derken onlar, Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları helak edecek bir yıldırım yakalayıverdi. Onlar o gün ne ayağa kalkmaya güç yetirebildiler, ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık, yoldan çıkmış bir kavim idiler. Göğü ellerimizle, sınırsız güç ve kudretimizle biz bina ettik ve onu sürekli genişleten de, Elbette biziz. Yeri de biz her türlü ihtiyaca göre döşedik. Bak, biz nimetleri ne güzel döşeyiciyiz. Umulur ki tezekkür edersiniz, bunları düşünüp öğüt alırsınız diye her şeyden de erkek ve dişi olmak üzere çift çift yarattık. O halde, Cin ve insan şeytanlarından ve nefsinizin azgınlığından Allah'a firar edin. Resulüm de ki, muhakkak ki ben onun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Zira ben onun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Rasulüm. İşte böyle. Onlardan öncekilere de ne zaman bir rasul geldiyse, onlar mutlaka o ya bir sihirbazdır ya da bir mecnundur dediler. Onlar bunu nesilden nesile birbirlerine vasiyet mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Bilakis onlar azgın bir kavimdir. Resulüm, artık sen onlardan yüz çevir. Onların iman etmemesinden dolayı sen kınanacak değilsin. Sen seni dinleyenlere ayetlerimi hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana abd olsunlar, hiçbir şeyi bana şirk koşmayarak aşkla muhabbetle kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki, Rezzak, maddi ve manevi rızık veren, metin, asla sarsılmaz, sapasağlam, güç ve kuvvet sahibi olan, ancak Allah'tır. Şüphesiz, hem kendilerine hem de başkalarına zulmeden zalimlerin, geçmişte helak olmuş arkadaşlarının payı gibi onların da azaptan bir payı vardır. Şu halde o azabı acele istemesinler. Uyarıldıkları fakat iman etmedikleri küfür içinde geçen günlerinden dolayı o kafirlerin vay haline...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 Satır satır yazılmış bu kitaba, ki o yayılmış ince deri üzerine kaydedilmiştir. Gökteki meleklerin tavaf ettiği Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana yedi kat semaya, kaynatılmış denize and olsun ki, Resulüm, Muhakkak Rabbinin azabı kıyamet günü kafirler için vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. O gün gökyüzü büyük bir sarsıntıyla sarsılır. Dağlar bir yürüyüşle oldukları yerden hareket edip yürür. O gün Allah'ın Resulünü ve ayetlerini yalanlayanların vay haline. Onlar ki daldıkları küfür bataklığında oyalanıp dururlar. O gün onlar cehennem ateşine itilip atılırlar. Onlara denir ki, işte dünyadayken yalanlayıp durduğunuz ateş budur. Kur'an hakkında iddia ettiğiniz gibi bu da mı bir sihir? Yoksa siz, sizi kahredecek olan bu ateşi görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretseniz de, sabretmeseniz de sizin için birdir. Siz ancak bugün dünyada yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Muhakkak ki o gün, Takva sahipleri ise cennetlerde ve nimetler içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle mutlu ve sevinçlidirler. Çünkü Rableri onları dünyada yaptıklarına karşılık cehennem azabından korumuştur. Onlara orada yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin ve için denir. Bir de orada sıra sıra dizilmiş tahtlara oturup yaslanırlar. Ayrıca biz onları iri gözlü, güzel bakışlı hurilerle evlendirmişizdir. Biz iman eden ve soylarından onlara imanda tabi olanları amellerinden hiçbir şey eksiltmeden onların soylarını da kendilerine kattık. Cennette de onlar beraberdirler. Herkes dünyada kazandığının ahirette rehinidir. Onlara orada canlarının çektiği her çeşit meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama orada içtikleri şarap ile ne sarhoş olup saçmalarlar ne de günaha girerler. Etraflarında, Onlara hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşır. Onlar sanki saklı inci gibi pırıl pırıl, saf ve temizdirler. Onlardan bir kısmı diğer bir kısmına dönerek dünyadayken nasıl bir halde olduklarını sorar. Onlar da derler ki, gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken dahi ahiret azabından, Korkup titrerdik. Allah bize lütfetti de bizi vücudun her zerresine nüfuz eden cehennem azabından korudu. Zaten biz bundan önce dünyadayken sadece ona yalvarıp dua ediyorduk. Şimdi de müşahede ettik ki şüphesiz o berdir, rahimdir, mutlak iyi olan, kullarını iyiliğe davet eden ve isimlerinde fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Resûlüm, sen kullarıma ayetlerimi hatırlat ve öğüt ver. Çünkü Rabbinin lütfuyla sen ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Yoksa onlar sana o bir şairdir. Biz onun, zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu, diyorlar. Onlara de ki, bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Yoksa onlara nefsani hayalleri mi bunu emrediyor? Ya da onlar azgın bir topluluk mudur? Yahut, onu, Kur'an'ı, ''Muhammed kendisi uydurup söyledi mi?'' diyorlar. Hayır, onlar nefislerinden dolayı iman etmezler. Eğer iddialarında doğru kimseler ise, hadi onun benzeri bir söz getirsinler. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar küfürleri yüzünden, bu okunan ayetlerle ikna olmazlar. Yoksa Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeyi hükmü altında tutan onlar mıdır? Yoksa onların göğe çıkıp melekleri ve onlara vahyedileni dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri orada söylenenlere dair apaçık bir delil getirsinler. Resulüm, sor onlara, yoksa doğum müjdesiyle kahroldukları kızlar Allah'ın da erkekler sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç yükünün altında mı eziliyorlar? Yoksa gaybın bilgisi onların yanında da onlar mı hükümleri istedikleri gibi yazıyorlar? Resulüm, yoksa sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Dikkat edin, Allah Subhan'dır. Onların şirk koştuklarından, ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. Onlar gökten bir parçanın üzerlerine düştüğünü görseler bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Resulüm, artık kendilerine vaat edilen azaba çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün dünyadayken düşünüp kurdukları hileleri kendilerine hiçbir fayda vermez ve onlara o gün yardım da edilmez. Şüphesiz ki zulmedenlere orada bundan başka bir azap daha vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Resulüm, sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Çünkü sen, Bizim nezaretimizde korumamız altındasın. Uykudan kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batmasının ardından da onu tesbih et. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 62 ayettir. Rahman ve Rahim olan Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Parıldadığı zaman yıldıza ve nur saçan ayetlere andolsun ki Arkadaşınız Muhammed dalalete düşmedi ve batıla uyup azmadı. O nefsinin hevasından da konuşmaz. Onun söyledikleri, Allah tarafından ona vahyedilen bir vahiyden başkası değildir. Bu ayetleri ona, üstün bir güç sahibi olan Allah öğretti. Resulü için tecelli sahibi olan Allah, yüce ufu istiva edip orada tecelli etti. Sonra yaklaştı ve onu muhatap alıp onun idrak edebileceği seviyeye indi. Sonra ikisi arasındaki uzaklık Kabe Kavseyn, bir yayın iki ucu kadar hatta daha yakın oldu. Sonra Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Daha önce kalp gözüyle gördüğü Allah'ın tecellisini, kalbi yalanlamadı. Şimdi siz, onun gördükleri hakkında, kendisiyle tartışıyor musunuz? And olsun ki, onu daha önce, başka bir tecelliyle inerken de görmüştü. Sidretül müntehanın yanında. Cennetül mevada, onun yanındadır. o zaman, Sidrey bürüyen bürüyordu. Önceden gördüğünden dolayı Resulümüzün gözü ne kaydı ne de haddini açtı. Ant olsun ki o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğü olan Allah isminin tecellisini gördü. Hal böyleyken neden taptığınızı hiç düşündünüz mü Lat ve Uzza'ya? Ve diğer üçüncüsü, menata. Erkek çocuklar sizin de, kızlar onun mu? Öyleyse bu, çok kötü ve saygısızca bir paylaştırmadır. Halbuki o putlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın uydurarak taşlara taktığı isimlerdir. Allah onlar hakkında, hiçbir hüccet indirmemiş ve onlara hiçbir güç vermemiştir. Onlar yalnız zanna ve nefislerinin hevalarına uyuyorlar. Andolsun ki Rablerinden onlara bir hidayetçi ve hidayet gelmiştir. Yoksa insan her arzu ettiğine sahip mi olacaktır? Biz ona böyle bir vaatte mi bulunduk? Unutmayın. Son da ilk de ahirette de dünyada Allah'ındır. Semalarda nice melekler vardır ki onların şefaati, Allah'ın dilediği ve razı olup izin verdikleri müstesna hiç kimseye fayda vermez. Şüphesiz ki ahirete iman etmeyenler melekleri dişi isimleriyle isimlendirir. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanla uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz haktan ve hakikatten yana insana hiçbir şey kazandırmaz. Öyleyse Resulüm, bizim zikrimiz olan Kur'an'dan ve Allah'ın hesabını yapmaktan yüz çeviren, ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden sen yüz çevir. İşte onların ilimden erişebilecekleri son noktaları budur. Bu da sadece zandan ibarettir. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, yolundan sapanı da en iyi bilendir. Yine O, hidayette olanı da en iyi bilendir. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün bunlar, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. O mükafatlandırılacak olanlar onlardır ki, küçük günahlar müstesna, büyük günahlardan, fuhşiyat ve aşırılıktan kaçınırlar. Muhakkak ki, Rabbin mağfireti çok geniş olandır. Sizi yerden, topraktan yarattığında da analarınızın karnında ceninler iken de en iyi bilen sadece O'dur. Öyleyse nefislerinizi temize çıkarmayın. O, takva sahibi olanları, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları çok iyi bilendir. Resulüm Gördün mü o haktan yüz çevireni? Malından ihtiyaç sahiplerine pek az verip gerisini cimrilikle sımsıkı tutanı. Gaybın ilmi kendi yanındadır da o doğru yaptığını biliyor ve bunu görüyor mu? Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde olanlar, ona haber verilmedi mi? Dikkat edin! Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenmez. Doğrusu insana, çalışmasından başka bir şey yoktur. Muhakkak ki bu çalışmasının, çaba ve gayretinin hesabı da yakında görülecektir. Sonra ona, ona, Çalışmasının karşılığı tas tamam verilecektir. Şüphesiz ki en son varış Rabbinedir. Şüphesiz ki güldüren de ağlatan da O'dur. Yine şüphesiz ki öldüren de dirilten de O'dur. Muhakkak ki rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeği ve dişiyi çiftler halinde yaratan da O'dur. Şüphesiz, insanı öldükten sonra tekrar diriltmek de O'na aittir. Muhakkak, zahiri olarak zengin eden de, manevi olarak memnun eden de O'dur. Doğrusu O, Şira'nın, imanı ve marifetiyle bir yıldız gibi parlayan Mukarrebu'nun Rabbidir. Şüphesiz o, önce gelen Ad ve Semud kavmini de helak etti de, onlardan hiç kimseyi sağ bırakmadı. Daha önce Nuh'un kavmini de helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgındı. Lut kavmine ait, altüst olan şehirleri de O yerin dibine geçirdi. Onların başlarına azap olarak sardırdığını sardırdı. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun? İşte bu Rasul de sizin için gelen önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet saati iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak, geldiği zaman vaktini erteleyecek veya onun ne zaman geleceğini belirleyecek hiç kimse yoktur. Şimdi siz vahimiz olan bu söze mi şaşırıyorsunuz? Ve ağlanacak halinize gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Ve siz hiç düşünmeden Allah'a ve Rasulüne mi başkaldırıyorsunuz? Artık tövbe edip hemen Allah'a secde edin ve O'na abdolun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 55 ayettir. Rahman ve Rahim olan Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Fakat onlar ne zaman bir ayet ve mucize görseler hemen yüz çevirirler ve bu süre gelen bir sihirdir derler. Onlar, resullerimizi ve ayetlerimizi yalanladılar ve kendi nefislerinin hevalarına uydular. Ama tüm işler Allah'ın takdir ettiği şekilde kararlaştırılmıştır. Andolsun ki onlara bu Kur'an'la kendilerini küfürden ve şirkten meneden nice önemli haberler geldi. Bu Kur'an iman etmek isteyenler için Kamil bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor. Resulüm, sen de onlardan yüz çevir. Ta ki kıyamet gününe kadar. O gün davetçi hiç görülmemiş bir şeye davet eder. O gün onlar etrafa saçılmış çekirge sürüleri gibi gözleri öne düşmüş, korku ve dehşetli bir halde kabirlerinden kalkarlar ve davetçiye doğru koşarlar. O esnada kafirler bu çok zor bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de Resulümüzü ve ayetlerimizi yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir mecnundur dediler ve onu davetten men edip İncittiler. Bunun üzerine o Rabbine, Rabbim, gerçekten ben kavmimin sana iman etmemesine artık dayanamayıp mağlup oldum. Bana yardım et diyerek yalvarıp dua etti. Biz de derhal saanak halinde boşanan bir su ile göğün kapılarını açtık. Ve yerden de, Coşkun kaynaklar fışkırttık. Derken o sular, takdir edilmiş bir iş olan tufan için birleşti. Nuh'u da, çivilerle çakılmış tahtadan oluşan bir gemi üzerinde taşıdık. İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak, gemi, bizim nezaretimizde o suda akıp gidiyordu. And olsun ki biz, Nuh ve kavminin bu kıssasını insanlara bir ayet, öğüt ve ibret vesilesi olarak bıraktık. Öğüt alan var mı? Nitekim onlar benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı üzerinde düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? Ağat kavmi de Resûlümüzü ve ayetlerimizi yalanladı. Nitekim onlar da benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Biz onların üstüne azabı aralıksız kara bir günde uğultusu dehşetli bir kasırga gönderdik. O kasırga sanki insanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi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 Ve dediler ki, Biz içimizden bir beşere mi tabi olacağız? Şüphesiz ki o zaman biz apaçık bir dalalet ve çılgınlık içine düşmüş oluruz. Biz dururken içimizden zikir olan vahiy ona mı indirildi? Hayır, o mağrur bir yalancıdır. Onlar yarın ahirette, kimin mağrur bir yalancı olduğunu görüp bilecekler. Akabinde Salih'e şöyle buyurduk. Şüphesiz ki bir imtihan olmak üzere onlara dişi deveyi gönderen biziz. Şimdi sen onların yaptıklarını gözetle ve sabret. Ve onlara suyun kendi aralarında bir gün kendilerine, bir gün deveye olmak üzere kesin olarak taksim edildiğini haber ver. Her kiminse su içme sırası orada hazır bulunsun. Sonunda buna dayanamayıp, deveyi öldürmeye karar verdiler ve, kalmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. Bunun üzerine o da kılıcını çekti ve deveyi vahşice biçip kesti. Sonunda onlar, ''Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?'' gördüler. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici tek bir sayha gönderdik de onlar, ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru otlar gibi oldular. Andolsun olsun ki biz Kur'an'ı üzerinde düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? Lut'un kavmi de onlara Resulümüz ve ayetlerimizle gönderdiğimiz uyarılarımızı yalanladı. Şüphesiz biz de onların üzerlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesini karısı müstesna bir seher vakti kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak. İşte biz Şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar Resulümüze inanmadılar ve bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Yine andolsun ki onlar Lut'un meleklerden olan misafirlerinden, bir hayasızlık olan nefislerinin isteğini almayı murad ettiler. Bunun üzerine biz de onların gözlerini tamamen kör ettik. Sonra da, hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onları sabahın erken vakitlerinde kalıcı bir azap yakalayıverdi. Onlara, hadi azabımı ve uyarılarımı tadın. Dedik. And olsun ki biz Kur'an'ı üzerinde düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? And olsun Firavun ailesine ve onun yolundan gidenlere de uyarıcılarımız gelmişti. Fakat onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları aziz, Muktedir, bütün kudret kendisine ait olan ve dilediği gibi yapan olarak kesin bir yakalayışla tutup yakaladık. Şimdi sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa onlara gelen azabın size de uğramayacağına dair sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa onlar, biz yardımlaşan, güçlü ve yenilmez bir topluluğuz mu? diyorlar. O topluluk yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Asıl onlara vaat edilen kıyamet saati onlar için büyük bir hezimettir. Ve o saat çok dehşetli ve çok acıdır. Muhakkak ki mücrimler Nefsinin hevasına uyan suçlular, apaçık bir dalalet ve çılgınlık içindedirler. O gün, yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde onlara, tadın, sekarın, alevli cehennem ateşinin acı dokunuşunu denir. Şüphesiz ki biz, her şeyi bir takdirle yarattık. Bizim emrimiz, Gözü sadece tek bir sefer açıp kapama gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun ki biz sizin gibi onların hepsini helak ettik. Öğüt alan var mı? Onların yaptıkları her şey kendi amel kitaplarında mevcuttur. Küçük büyük her şey orada satır satır yazılıdır. Şüphesiz ki muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, ahiret günü nurlar içinde, cennetlerde ve ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir melekin, dilediğini yaratan, dilediğini yok eden, dilediği gibi yapan ve melekut aleminin sahibi olan Allah'ın yanında,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 Herkesi ve her şeyi rahmetiyle kuşatan Allah odur ki, size Kur'an'ı indirip Resulü ile talim ettirdi, öğretti. O insanı alakasından ve sevgisinden yarattı. Ona idrak etmeyi, Allah'ın ayetlerini okuyup, anlayıp, üzerinde ahlaka dönüştürmeyi, ve anladığını başka insanlara açıklamayı öğretti. Güneş ve Ay, O'nun belirlediği bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldızlar, bitkiler ve ağaçlar, hepsi O'na secde ederler. Hal böyleyken, insanın da Rahman'a secde etmesi ve yaratılışının gereği olarak O'na abd olmaya çalışması gerekmez mi? Göğü de O yükseltti. Her şeye bir denge ve ölçü koydu. İnsana da O'nu yaratılmış en şerefli varlık kılarak Allah'a olma ölçüsünü koydu. Sakın yaratılıştaki bu denge ve ölçüde haddinizi aşarak O'nu bozmaya kalkışmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve ölçüyü eksik tutmayın. Gönlünüzdeki ölçüye de dikkat edin. Allah'a, insanlara ve varlığa gerektiği kadar kıymet verin. O, yeryüzünü de canlıların yaşaması için hazır hale getirdi. Orada çeşit çeşit meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları, türlü türlü daneler ve hoş kokulu bitkiler var etti. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Allah, insanı tuğla gibi pişmiş ve ses çıkaran, kuru bir çamurdan yarattı. Cinleri ise ateşin dumansız alevinden yarattı. O halde Rabbinizin nimetlerinden, hangisini yalanlıyorsunuz? O, zahiri ve manevi olmak üzere iki doğunun Rabbi ve iki batının Rabbidir. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O, suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Onlar, birbirlerine kavuşurlar ama aralarında görülmeyen bir engel vardır. Bu yüzden de birbirine geçip karışmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Denizde dağlar gibi akıp giden yükseltilmiş yelkenli gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O gökyüzü ve yeryüzü üzerinde bulunan her şey fanidir ve yok olacaktır. Ancak Zül Celali vel İkram... Celal ve ikram sahibi ve celaliyle ile tecelli ettiği her muamelesinde mutlaka kuluna bir ikramı olan rabbinin vechi, zatı ve zatından tecelli eden el Esmaül Hüsnası bahki kalacaktır. O halde rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz. Göklerde ve yerde bulunanlar, hepsi ihtiyaçlarını ondan ister. O da rahmetiyle onların ihtiyaçlarını karşılamak için her gün ve her an her şeye müdahil olup tecelli ederek yeni bir yaratmadadır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ey Allah'a abdolma sorumluluğu gibi ağır bir yük sahibi olan İki topluluk, insanlar ve cinler. Yakında tüm yaptıklarınıza hesap sormak için sizinle ilgileneceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Eğer göklerin ve yerin sınırlarından çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa, hadi Çıkıp gidin bakalım. Siz bir sultan olmadan, Allah'ın kendisine katından manen büyük bir güç verdiği bir kimse olmadan, oradan asla çıkıp gidemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Eğer Allah'ın kendisine katından manen büyük güç verdiği bir kimse olmadan, Oradan çıkıp gitmeye kalkışırsanız, Allah tarafından üzerinize ateşten bir alev ve yakıcı bir duman gönderilir de ondan asla kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılıp döküldüğü, kızarmış yağ renginde kıpkırmızı bir gül gibi olduğu zaman, Haliniz nice olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İşte o gün, insana da, cine de günahının sorulmasına gerek kalmaz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Çünkü o gün, Nefsinin hevasına uyan mücrimler simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanıp ateşe atılırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İşte bu mücrimlerin yalanladıkları cehennemdir. Onlar o gün... O ateşle kaynar su arasında gidip gelirler. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fakat hesap vermek için geleceği Rabbinin makamından korkan, Allah'a karşı takva sahibi olan kimseler için o gün Adn ve Naim cenneti olmak üzere iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O iki cennette kendisine has çeşit çeşit güzelliklere sahiptir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her türlü meyveden, kuru ve yaş olmak üzere çift çift vardır. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O cennettekiler, orada, astarları parlak atlastan döşekler üzerine yaslanırlar. İki cennetin de meyveleri, zahmetsizce alınacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu cennetlerin içinde bakışlarını eşlerinden ayırmayan iri gözlü güzeller de vardır ki daha önceden onlara ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Sanki onlar Yakut ve Mercandırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Dünyada yapılan ihsanın ve güzelliğin karşılığı ahirette ihsandan başka bir şey midir? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu ikisinden başka iman edip salih ameller işleyenler için Firdevs ve Meva Cenneti olmak üzere iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu cennetlerin her ikisi de yemyeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de durmaksızın çağlayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de çeşit çeşit meyve, hurma ve nar vardır. O halde... Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu cennetlerin içinde bakışlarını eşlerinden ayırmayan iyi huylu, güzel yüzlü, yaşıt güzeller de vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Onlar harikulade çadırlarda ikamet eden hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Daha önceden onlara ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O cennettekiler orada yeşil yastıklara ve işlemeli güzel döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Zul Celali vel İkram Celal ve ikram sahibi ve celaliyle tecelli ettiği her muamelesinde mutlaka kuluna bir ikramı olan Rabbinin, Rahman olan adı mübarek ve şanı yücedir. Vakıa Suresi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 O'nun meydana gelişini yalanlayacak hiç kimse yoktur. O kıyamet günü kimini alçaltıcıdır, kimini yükseltici. O zaman yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılır. Dağlar darmadağın olup ufalanır. Ve dağılıp toz duman haline gelir. Sizler de üç gruba ayrılırsınız. Bunlardan bir kısmı sağdakiler, maddi, manevi her türlü nimeti Allah'tan bilenler ve bunu ikram edenlerdir. Ne mutlu o sağdakilere! Bir kısmı soldakiler, maddi, manevi her türlü nimetik kendinden bilenler ve bunu Başkalarına ikram etmeyenlerdir. Ne yazık o soldakilere. Bir kısmı da öndekiler. İmanda, amelde ve hayırda yarışanlardır. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar mukarrebun, Allah'a en yakın olanlardır. Onlar, tüm cennetlerdeki maddi ve manevi her türlü nimetin kaynağı olan naim cennetlerindedirler. Onların çoğu önceki ümmetlerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Onların üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar etraflarında onlara hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşır. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Onlar o şaraptan içince ne başları ağrır ne de sarhoş olurlar. Onlara beğendikleri her çeşit meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, saklı inciler gibi iri gözlü, güzel bakışlı huriler, dünyada yaptıklarına karşılık onlara bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha ait bir laf işitirler. Onlara söylenen yalnızca Allah'tan, Meleklerden ve birbirlerinden selam, selamdır. Sağdakiler, maddi manevi her türlü nimeti Allah'tan bilenler ve bunu ikram edenler. Ne mutlu o sağdakilere. Onlar dikensiz sidir ağaçları içinde ve salkınları dizili muz ağaçları arasında, Yayılmış bir gölgede, çağlayan su kenarlarında, pek çok meyveler arasında, tükenmeyen ve yasaklanmayan, kabartılmış döşeklerdedirler. Şüphesiz ki biz o cennetteki hurileri yeni bir yaratılışla yeniden inşa edip yarattık. Ve onları yaşıt bakireler kıldık. Eşlerine aşık. Bütün bunlar sağdakiler içindir. Onların birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Soldakiler, maddi manevi her türlü nimeti kendinden bilenler, ve bunu başkalarına ikram etmeyenler. Ne yazık o soldakilere. Onlar vücudun her zerresine nüfuz eden bir ateş ve kaynar su içinde, boğucu kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. O gölge ne serinletici ne de ferahlatıcıdır. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahete dalmışlardı. Büyük yemin olan Allah'a abd olup kulluk etme sözlerini inkar üzerinde de ısrar ediyorlardı. Ve diyorlardı ki, ''Şimdi biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra gerçekten biz mi bir daha diriltileceğiz?'' Önceki atalarımız da mı diriltilecek? Resulüm de ki, Hem öncekiler hem de sonrakiler, Sadece Allah tarafından bilinen, Belli bir günün kararlaştırılmış vakti olan kıyamet gününde, Mutlaka diriltilip bir araya toplanacaklardır. Sonra onlara denilecektir ki, Şüphesiz siz, ey dalalette olan hakkı yalanlayıcılar! Elbette bugün siz bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Onun üzerine de kaynar sudan içeceksiniz. Susamış develerin suya saldırıp onu içişi gibi o kaynar sudan içeceksiniz. Resulüm, işte herkesin hesaba çekileceği o din gününde onların ağırlanışı böyledir. Ey insanlar! Sizi biz yarattık. Hala bunu kabul edip tasdik etmeyecek misiniz? Peki rahimlere akıttığınız meniyi hiç düşündünüz mü? Onu ve ondan meydana gelen çocuğu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümün ne zaman gerçekleşeceğini takdir eden de biziz ve biz sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilemeyeceğiniz başka bir şekilde yeniden yaratmaya da kadiriz. Bu konuda önümüze asla geçilemez takdirimize mani olunamaz. Andolsun ki siz şimdi ilk yaratılışı, insanın nasıl dünyaya geldiğini bildiniz. O halde düşünüp bundan ibret almanız gerekmez mi? Peki ektiğiniz şeyleri hiç düşündünüz mü? Onu siz mi yerden yeşertip bitiriyorsunuz yoksa onu yeşertip bitiren, biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru bir çerçöp yapardık da sonra sızlanıp dururdunuz. Derdiniz ki, doğrusu biz borca battık, emeğimiz boşa gitti. Daha doğrusu biz mahrum kaldık. Peki? İçmekte olduğunuz suyu hiç düşündünüz mü? Buluttan onu siz mi indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, onu tuzlu yapardık. O halde, şükretmeniz gerekmez mi? Peki, yakmakta olduğunuz ateşi hiç düşündünüz mü? Onun ağacını, siz mi inşa edip yarattınız yoksa onu inşa edip yaratan biz miyiz? Biz onu kudretimize bir delil ve bir hatırlatma olarak bir de çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Şu halde azim olan Rabbinin ismiyle, el-esma-ül husnası ile subhane azim Diyerek onu tesbih et. Dikkat edin, yıldızların mevkilerine ve manen vahyin indiği ana kitaba yemin ederim ki, eğer bilirseniz gerçekten bu pek büyük bir yemindir. Muhakkak ki bu kitap da elbette çok kerim, değerli ve şerefli bir Kur'andır. O'nun aslı korunmuş bir kitapta levh-i mahfuzdadır. O levh-i mahfuza ancak gönül itibariyle tertemiz olanlar dokunabilir. Ve bu Kur'an, alemlerin Rabbi Allah tarafından bir indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü hafife alıp küçümsüyorsunuz. Size verdiği bu rızka karşılık, şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? O halde can boğaza dayandığı zaman, ki siz o zaman çaresizce ölmek üzere olan o kişiye bakar durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz, ne bizi ne de O'nun ne halde olduğunu göremezsiniz. Eğer siz hesaba çekilmeyecekseniz ve eğer doğru söyleyenler iseniz O canı geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardan ise O'na Allah tarafından cemalini müşahede etmek gibi büyük bir lütuf, güzel kokulu bir rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o, sadakilerden, kitabını sağından alanlardan ise, ona, ey sağdakilerden olan, sana selam olsun, denir. Ama o, Dalalette olan hakkı yalanlayıcılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de ona cehennem ateşine yaslanma vardır. Muhakkak ki bu, kıyamet günü hakkında anlatılanlar, hak olan kesin bir gerçektir. Ey insan! Şu halde sen, azim olan Rabbinin ismiyle, el Esmaül Hüsnasıyla hüsnâsıyla, subhâne rabbiyel-azîm diyerek onu tesbih et. Hadid Sûresi Medine'de nazil olmuştur, 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan, zahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde, her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Çünkü O azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı, Yalnız O'nundur. O, hayat verir ve öldürür. O, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. O, evveldir, ahirdir, başlangıcı ve sonu olmayandır, zahirdir, batındır. Zatıyla ve sıfatlarıyla sürekli zuhur edip tecelli eden, fakat zuhurunun şiddetinden dolayı gizli olandır. Ve o, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen alimdir. O, gökleri ve yeri altı günde safhada yaratan, sonra arşa hükümran olandır. O, yerin içine gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya yükseleni de, en ince ayrıntısına kadar bilir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ve Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her konuda en son hükmü verecek olan sadece O'dur. O, geceyi gündüzün içine katar, gündüzü de gecenin içine katar. Ve O, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ey insanlar! Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi halifeler kılıp üzerinde tasarrufa yetki verdiği şeylerden Allah yolunda infak edin. İçinizden İman edip de infak edenler var ya, işte onlar için Rableri katında büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor da Resul sizi Rabbinize iman etmeye davet ettiği halde Allah'a iman etmiyorsunuz. Halbuki Allah sizden kendisine iman edip abd olacağınıza dair sağlam bir söz almıştı. Eğer mümin iseniz sözünüzü yerine getirerek Rabbinize iman edip abdolun. O sizi cehalet ve nefsani karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indirendir. Muhakkak ki Allah size karşı çok rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Size ne oluyor da mallarınızı Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten önce mallarını Allah yolunda infak edenler ve savaşanlar diğerleriyle bir olmazlar. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Gerçi Allah hepsine ahiret günü, güzellik ve cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Verdiğini kendisine arttırarak ödemesi için karşılığını sadece Allah'tan almak üzere malından infak edip, Allah'a güzel bir borç verecek kimdir? Onun için ahiret günü, kerim olan, şerefli ve bitmez, tükenmez bir mükafat vardır. O gün, mümin erkeklerle mümin kadınları, önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp, hızla giderken görürsün. Onlara şöyle denir, bugün sizin müjdeniz, İçinde ebedi kalacağınız, altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar, iman edenlere derler ki, bize bakın da nurunuzdan biz de biraz faydalanalım. Onlara, arkanıza dönün de bir nur arayın denilir. Derken, onların arasına, içinde rahmet, dışında azap bulunan, kapılı bir sur çekilir. O münafıklar onlara, biz dünyada sizinle beraber değil miydik, diye seslenirler. Müminler de derler ki, evet, beraberdiniz. Fakat siz kendinize yazık ettiniz, bizim başımıza, her zaman bir musibet ve bela gelmesini beklediniz. Üstelik siz Allah'ın ayetlerinden de, Resulünden de sürekli şüphe ettiniz ve dünyaya dair boş temenniler sizi aldattı. Hatta o aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affı ve rahmetiyle aldattı. Ey münafıklar! Artık bugün ne sizden kurtuluşunuz için bir fidye alınır ne de kafirlerden. Sizin varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız budur. O ne kötü varılacak yerdir. İman ettiğini iddia edenlerin Allah'ın zikrine ve haktan inen Kur'an'a karşı kalplerinin saygıyla ürperme zamanı hala gelmedi mi? Onlar da daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onların birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır. Bilin ki yeryüzünü ölümünden sonra şüphesiz Allah diriltir. Umulur ki aklınızı kullanır, düşünüp anlarsınız diye biz size ayetleri iyice açıkladık. Allah'a olan sadakatlarını ispatlamak için onun yolunda sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, onlara verdiklerinin karşılığı ahiret günü kat kat ödenir. Ayrıca onlar için kerim olan şerefli ve bitmez tükenmez bir mükafat vardır.'' Allah'a ve rasullerine iman edenlere gelince, işte onlar, Rableri katında, ona abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösteren, sıddıklar ve her anda Allah'ın esmasına şahitlik eden, canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda cihad eden şahitlerdir. Onların orada vasıl olacağı mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Bu dünya bir yağmura benzer ki o yağmurun biriktirdiği bitkiler, çiftçilerin hoşuna gider. Sonra o bitkiler kurur da sen onu sararmış görürsün. Sonra da onlar birer çerçöp olur verir. Dünya hayatı için çalışanların sonu da işte böyle olur. Ahirette ise onlara şiddetli bir azap vardır. Allah'a iman edip ona abd olanlara gelince onlar için ahirette Allah'tan bir mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Unutmayın, bu dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Bu nedenle siz, Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği gökle yerin genişliği kadar olan, Allah'a ve rasullerine iman edenler için hazırlanan cennete koşun. Bu uğurda birbirinizle yarışın. İşte bu, Allah'ın dilediğine, hidayeti isteyene vereceği lütfu ve ihsanıdır. Allah, büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde gerçekleşen ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, o, bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Muhakkak ki bu, Allah'a göre kolaydır. Allah, elinizden gidene üzülmeyesiniz ve size verdiği nimetlerle de şımarmayasınız diye böyle yapar. Çünkü Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimselerin hiçbirini sevmez. Bunlar, cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim malını Allah yolunda infak etmekten yüz çevirirse, bilsin ki Allah, evet O, Gani'dir, Hamid'dir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zaattır. Andolsun biz rasullerimizi apaçık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve mizanı, adaleti indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsun ve yaşatsınlar. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için birçok faydalar vardır. Böylece Allah kendine ve Resullerine gıyaben kimin iman ederek yardım edeceğini bilsin ve ortaya çıkarsın. Muhakkak ki Allah kavidir, azizdir. Güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zaattır. Andolsun olsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i Nebi olarak kavimlerine gönderdik ve onların zürriyeti içinden dilediğimize nübüvvet ve kitap verdik. Onlardan hidayete erenler vardır. Fakat onlardan çoğu yoldan çıkmış fasık kimselerdir. Sonra onların izinden ard arda gönderdik. Onların ardından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona, İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet bahşettik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz onların üzerine farz olarak yazmadık. Fakat kendileri Allah'ın rızasını kazanmak için böyle yaptılar. Ama buna da hakkıyla uymadılar. Biz onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan çoğu da yoldan çıkmış fasık kimselerdir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve Resulüne iman edin ki O size rahmetinden iki kat versin ve size onunla yürüyeceğiniz bir iman nuru bahşetsin. Bir de sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Biz bu kitapta her şeyi apaçık beyan ettik ki, Böylece kitap ehli Allah'ın fazlından, lütuf ve ihsanından hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güç yetiremeyeceklerini bilsin. Çünkü fazilet, lütuf ve ihsan sadece Allah'ın elindedir ve Allah onu dilediğine, hidayeti isteyene verir. Allah büyük fazilet sahibidir.